Balık Gözü Medya ve Nefret Söylemi Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan Herkese mutlu günler. Açık Radio 94.9'da balık gözündesiniz şimdi. Balık gözünde medya ve nefret söyleminden bahsediyoruz genellikle ama bir Mayıslar yaklaştığında ya da geldiğinde başka şeyleri konuşmamak Olmazmış gibi geliyor. Geçen sene 1 Mayıs'ta antikapitalist Müslümanlarla röportaj yapmıştık. Neden varlar, neler yapıyorlar, meydana nasıl çıkacaklar diye. Yine başka bir tartışmalı 1 Mayıs öncesindeyiz ve bugünkü programda aslında iki tane telefon bağlantısı yapacağız. Biri Atilay Ayçin'le olacak bu telefon bağlantılarının. Türk Hava Yolları'nın. Pardon, Türk İş Genel Başkanı Atıl e, Erçin, pardon Hava İş Genel Başkanı e, ve Türk Hava Yolları işçilerinin, e, atılan işçilerin aslında bu süreçteki e, neler oldu, işe iadeler nasıl oldu ve bu süreçte neler olacak ve süreçten neler bekliyorlar bunu konuşacağız. Ardından da başka bir direnişle devam edeceğiz programa. Bu da boş direnişi olacak. E, aslında devam... <gülüyor> Yaklaşık 3 haftadır devam eden bir direniş bu. Metin Gürgün'le konuşacağız oradan da. İşten atılan işçilerden biri e, asıl sebep, işten atılmalarının asıl sebebi Türk Metal işten istifa edip aslında o sendikayı bırakıp Birleşik Metal e geçmiş olmaları ve bu konuyla ilgili neler söyleyecekler ve aynı zamanda bu meselenin arkası nedir bunları konuşacağız. Öncesinde de çok kısa bir gündeme bakmış olacağız. Neler var diye. Aslında hepimiz bizim bildiği haberler e, bunlar bir taraftan da e, taksim topçu kışlası e, alışveriş merkezi olacak diye konuşuluyor şu zamanlarda e, dün Erdoğan'ın, Başbakan Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. O zaman ne dedik? Olacak dedik. Şimdi oluyor. Bu tabii kışta olmayacak. Alışveriş merkezi belki rezidans olacak ve böyle hizmet görecek dedi. Ayrıca divan oteli tarafına da bir şehir müzesi yapmak üzere adım atacağız dedi. Trafiği alta alıyoruz. Meydan yayalara kalacak. Yani insana kalacak dedi. Buna yönelik elbette e, yoğun eleştiriler mi demek lazım? Karşı çıkışlar mı demek lazım e, bilinmiyor Şimdilik aslında ama e, Topçu Kışlası'nın alışveriş merkezi olacağı ve yine bir alışveriş merkezine daha maruz kalacağımız konuşulanlar arasında. Ve bu süreçte bakalım ne olacak bunu izleyeceğiz. E, bir önceki Balık Gözü'nde Taksim Gezi Parkı'da yetişmesini konuşmuştuk. Kendileri bir kışlaya izin vermeyeceklerini söylemişlerdi zaten. Ama e, alışveriş merkezi olacak ve olması ihtimali de başka bir taraftan e, herkes için can sıkıcı. Evet başka bir haberde şefkatlerin kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için düzenlemeyi planladığı 41 günlük ev işi, yemek, ütü yapmama ve cinsel ilişkiye girmeme boykotu iptal edildi. Aslında e, kendileri e, bu kampanyayı geri çektiklerini söylediler. Bu boykotun ertelendiğini söylediler. Çünkü bu süreçte e, eğer kadınlar böyle bir boykota giderse çok daha fazla şiddete maruz kal kalacaklarını düşündüklerini söylediler. Ve bu bir geri adım kabul edilmesi. Dendi. Bu da aslında izleyeceğimiz başka bir haber e, diyebiliriz. E, çünkü bu zamanda yapılan çağrıda 1 Mayıs 2013 itibariyle Türkiye ve tüm dünyada eş zamanlı olarak kadınların 41 günlük ev işi e, yapmaması, yemek, ütü yapmaması ve cinsel ilişkiye girmemesi istenmişti. Dediğimiz gibi geri adım kabul etmeyin e, dedi bunu. Evet ve başka bir haberde yine... ...bundan sanıyorum bir ay önce... ...bir köpeğe... ...bir köpeğe... ...tecavüz davasını konuşmuştuk. Burada Ayşe isimli bir köpekti. Ve Ayşe'dan sonra da... ...aslında... Sanığın aldığı bir e, ceza var iki buçuk yıl hapis cezasına e, iki buçuk iki yıl altı ay ceza verdiğini söyledi hakim. Ve aslında izleyenler de bu kararı ayakta alkışladıklarını söylediler. Bir taraftan da bu da e, böyle bir örnek teşkil edecek bir dava olarak zihinlere kazınmış oldu diyebiliriz. Evet şimdi bir telefon bağlantısı yapacağız dediğimiz gibi Hava İş Genel Başkanı Atilay Ayçinle konuşacağız. Telefonun diğer ucunda merhaba Atilay Bey... Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Siz de yayınımıza hoş geldiniz. Ee, evet, çok önemli bir direniş devam ediyor aslında şu anda evet. Atatürk Havalimanı'nda ve e, oldukça uzun bir süreyi geride bıraktı bu direniş. Ee, ve aslında hiç de yerinde durmayan, sürekli hareket eden e, bir hali var bu direnişin. Sürekli sokaktasınız, e, sürekli e, görünürsünüz de aynı zamanda. Böyle bir önemi var bunun da. Peki bu süreçte e, neler oldu ve şu anda bu Direniş ne durumda? En son geri e, alımlar vardı işe. E, ama başka bir e, grevden de bahsettiniz siz aynı zamanda. E, bu evet. süreçte neler olacak? Şimdi e, bizim geçen dönem, ya yani geçen yıl daha doğrusu grev yasağının getirmesi gibi bir işten atılan 305 arkadaşımızın e, başlatmış olduğu direniş bugün 337. gününü bitiriyor. Hı hı. Aynı zamanda e, yine Türk Hava Yollar Ardım Ortaklığı'nda 24. dönem toplu sözleşme görüşmelerimizin de başlaması bu döneme denk geldi. Hı hı. Ve toplu sözleşmenin sonuçları itibariyle de şu an dönem kararını e, almış ama henüz uygulama tarihini belirlemiş değiliz. Şimdi işte arkadaşlarımızın durumu şöyle şey iade davaları açılmıştı daha önceden yavaş yavaş bunlar gruplar halinde sonuçlanmaya başladı ve yaklaşık 1.70 arkadaşımızın şey iade edilmesi konusunda yerel mahkemeler karar verdi belli kişi raporları lehimize sonuçlandı e, ayrıca geçen hafta 29 tane arkadaşımızın da temize gönderilen dosyaları onanarak geri geldi hı hı. E, yani böylece e, işverenin ileri sürmüş olduğu atıma gerekçesi olarak ileri sürmüş olduğu, yasa dışı eylem yapıldığı, yasa dışı eyleme katıldığı destek değil de bu nedenle de suçu teşkil eden bir fiilde bulunmaktan dolayı işaretlerini tesis edilmişlerdi. Ama e, görünen yasalar ki biz de onun öyle olmadığını söylemiştik. Yasalar da hayır bu yasa dışı bir suç değil. Yasa dışı bir fiil de katılmış değiller. O nedenle de suç işleri bir İşe iadeleri edilmesi şeklinde karar verdi ama Kemal Yolları işvereni maalesef vermiş olduğu, bu konuyla ilgili vermiş olduğu sözün de arkasında kurumadığı her zaman hı hı. gibi. Dosyaları temize taşıdı. Hı hı. Geçen hafta temiz e, dosyalarımızda onanmaya başladık. Toplam 29 dosyamız. Hı hı. Şimdi bu arkadaşlarla ilgili bir aylık süremiz var. Bu süre içerisinde arkadaşlarımızın biz iade edilmelerini bekliyoruz. Ee, bir diğer taraftan Üç Hava ortaklarında Ortaklığı'nda 24. dönem toplusu seçmek görüşmelerimiz. Bu üç mantıkla bize tebrikatıyla dedik de biz 60 günlük süre içerisinde grev kararını alıp uygulamaya koymak meclisiyetindeyiz. Aksi halde düşüyor. Evet. Grev kararını aldık ancak uygulama tarihini geciktirdik. Bunun da nedeni şu, Türkiye Avayolları işverenle bir çağrıda bulunduk diye dedik ki de. yani biz e, grev uygulama tarihini bir süre daha öteleyerek masa etrafında bu işi çözmeye çalışıyoruz. Eğer 305 arkadaşımızın iş başı konusunda olumlu bir yaklaşım içerisinde olursa. Biz de sözleşmenin bir ses kurusunda e, olabilecek esnekliği ve anlayışı gösteririz dedik. Hı hı. Geçen hafta bu çağrımıza bir cevap geldi. Görüştük. Kendilerine önerilerini sunduk, kendileri şu an bugün ve yarın için önerilerimizi değerlendirip bize döneceklerini söylediler. Şu ana kadar herhangi bir geri dönüş olmadığı e, umuyoruz. Bu hafta içerisinde olumlu çıkar. Eğer olur da olumsuz bir sorun karşı karşımıza bir mecburen grev kararı uygulamaya kışama yollarında grevi e, faaliyete geçeceğiz. Evet ve asıl aslında şu anda top e, anlaşılan işverende bir şekilde evet, evet. E, ve 29 kişinin işe e, iadesi aslında gerçekleşti de bu aslında bir taraftan da işverenin e, bu işi biraz da geciktirmek istemesi biraz da zora koşması e, olarak anlaşılabilir değil mi? Tabii tabii başından beridir zaten onu yapıyorlar yani gerek arkadaşlarımızın atıldığı dönemlerde yaptığımız görüşmelerde olsun, gerek toplu sözleşme dönemiyle birlikte başlayan görüşmelerde olsun, biz kendilerine arkadaşlarımızın haksız yere atıldığını, herhangi bir yasa dışı suç bulsuz iş gelecek bir fiillerinin olmadığını, bunların er ya da geç mahkemelerden döneceğini söylememize rağmen, bu konudaki inatlarını sürdürdüler. Tabii bu inat, toplu sözleşme maksindeki görüşmelere de yansıdı. Ve orada da mesela, bir toplu sözleşme etiği vardır, bir tekniği vardır. Yani karşılıklı taraflar e, maddeler üzerinde farklı önerileri getirirler. O farklı öneriler tartışılır ve normal bir noktada buluşulur, ortalık bir noktada buluşulur. Hı hı. Şöyle bir tavır toplu sözleşme etiği ve tekniği açısından uygun değildir. Hiçbir önerimizi kabul etmiyoruz. Ücret konusundaki önerimiz işte şudur deyip dayatmacı bir tavırla sözleşme makasına gelirseniz, e karşı tarafta aynı dayatmaçı tavırla gelirse hı hı. toplu sözleşme masası anlamına yitirmiş olur. Yani Uzlaşma orası değildi aslında. Her, kesinlikle orası her türlü önerilerin tartışıldığı, görüşüldüğü, konuşulduğu ve ortak bir zeminde, ortak bir noktada buluşulduğu bir masa olmaktan çok hı hı. tarafların kendilerini dayatma olarak ifade ettikleri bir e, karşılıklı çekişme alanına, bir muhabere alanına dönüşülebilir. E onun da anlamı kalmak. Bu evet. nedenle biz e, umuyoruz bu süreç içerisinde, ...aklı serini düşünürler, mantıklarını, akıllarını başlarına toplarlar Hı -hı. ve bir çözüm içinde olurlar. Yani, yani. 305 konusundaki tavrımız çoktu. Bu arkadaşlar dönmeden sözleşmeyi zorlanacak. Evet ve aslında bu mücadeledeki asıl e, önemli mihenk taşlarından biri de bu kararlılık sanıyorum. Tam e, onu soracaktım. E, tam onu tabii. soracaktım aslında dediğim gibi 1 Mayıs öncesinde asıl sizin için bu bu direnişteki kırılma noktası, asıl adım neydi diye. Hı -hı. Ve e, dediğimiz gibi bu kararlılık sanıyorum. Peki son bir soru. Yarın 1 Mayıs siz neler söylemek istersiniz ve nerede olacaksınız? Biz yarın e, Beşiktaş Barbaros Bulvarında toplanacağız. <gülüyor> i̇şte oradan taksime yönelik bilgiliş başlatacağız diye umuyoruz. Ama tabii şu ana kadar almış olduğumuz düğümler, e, işte e, sosyal medyaya düşen bilgiler, haberlerden aldığımız kadarıyla İstanbul'da kapalı bir siyasi ilanı başladık veya sabah 6:00 civarıyla başlayacak hı hı. bir ulaşım araçları, yapı taşıma araçları, ulaşım araçları iptal edilmiş. Ee, yani böylesi bir demokrasi ileri demokrasi söylemlerinin çok sıkça tekrarlandığı Türkiye'de e, bir Osmanlı dönemi vasi padişahım e, emretti yarın sokağa çıkma yasağı var mantığıyla karşı karşıya olmak gerçekten hem Türkiye'de var olduğu iddia eden ileriden ötesi söylemleriyle çelişmekte hem de 1 Mayıs ruhuyla çelişmekte. Ancak e, biz umuyoruz, yani e, çok meşhur bir laftır. Siyasette bir dakika, bir saat çok uzun bir süredir. Daha henüz daha 12 saatten yani fazla var. Umuyoruz, umuyoruz ve dilim hükümet, hükümet adına, devlet, devlet adına yetkili olan unsurlar, makamlar bu tırmandıran tavırdan vazgeçer. 1 Mayıs'ın anlamına olduğu sınıf malındaki engelleri kaldırırlar. Ha evet. bunu yapmazlarsa yani 1 bir, bir Mayıs olarak 1 Mayıs'ta eee o 1 Mayıs'ın günü uygun sendikalarla, sendikal örgütlenmenin yandaşı ittifakı olan güçlerle, partilerle nerede olunması gerekiyorsa orada olur. Evet. Doğru dediniz. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoşça Sağ olun. Hoşça kalın. Evet. Evet, Atilla Ayçınla e, bir telefon bağlantısı yapmıştık. Hava İş Genel Başkanı kendisi. Türk Hava Yolları Direnişi'nden bahsettik. Bugün 337. gününde ve e, 305 kişinin işe iadesi isteniyor. Aslında asıl talep bu. 305 kişi çünkü işten çıkarılmıştı. Şimdi kısa bir müzik molası vereceğiz. E, müziği biraz kesmek zorunda kalacağız. İkinci telefon bağlantımız için Gözde İvgi'nin seçimiyle gelecek. Anita, Anita Lane, Bella Lia dinleyeceğiz. Evet Açık Radyo 949 Balık Gözünde Bella Siyah. dinlediniz şimdi e, ve e, aslında kesmek zorunda kaldık parçayı çünkü e, süre sıkıntımız vardı. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Metin Gürgün var Boş Direnişinden kendisi Merhabalar Metin Bey. Merhabalar. E, hoş geldiniz yayınımıza ve teşekkür ederiz. Hoş Tabii katkınız için. Edin. Evet Metin Bey sizden aslında bu direnişin bir başlangıçtan bugüne kadar neler oldu kısmını dinleyeceğiz. Çünkü aslında nispeten de yeni bir direniş diyebiliriz. Bir ayı geçtiniz yanılmıyorsam. Evet. Neler oldu, neden başlamıştı? Aslında Türk Metal İş'ten istifa edip Birleşik Metal İş'e geçmek kısmından başlamıştı. Siz bu süreci nasıl yaşadınız acaba? Bizim sürecimiz 14 Mart 2012 tarihinde. Ee, 4600 kişi çalışma olan bir boş şirketinde Bursa boş şirketinde 3800 kişinin e, üç gününde 5 metre geçmesi süreciyle başladı ee, bir yıl aşkın süreç içerisinde işveren değişik yollarla mes e, katkısıyla bize baskı yapmaya başladı geri dönmemiz istedi fakat biz Türk modeller iyice bıkmış onun bize hiçbir yyar sağlamacağına rahat getirmiştik Hı hı. baskılar sonucunda 2500 civarında bir arkadaşımız direnişe devam etti o e, süreci bozamadı ve bundan e, bir buçuk önce önce Messingen'e bir emriyle e, biz 3 arkadaşız burada bu direnişe devam eden çadırı kuran 3 e, arkadaşı işten çıkartma kararını verdi hı hı. E, arkadaşımızın birisi çay malasını bahane ederek çıkarttı bir rapor raporlu olduğu için raporlu süresinin uzunluğunu bağlayarak işten çıkarttı. Beni de e, işten hafta sonu mesaisinde izinli olmama rağmen erken çıktı diye göstererek işten çıkarttı. Hmm. Şu anda genel merkezinin bire bir ay yakındır e, çadır kurduk. Ve hakkımızı istemeye devam ediyoruz. Evet e, ve aslında asıl e, problem e, sendika değiştirmekten kaynaklanıyor evet. dedik. Peki bu e, sendika değiştirme kısmının aslında sizin için neden gerekliydi bu? E, asıl, yani sendika Türk... hı, Türk... asıl sendika değiştirmeyi sebebi Türk Matel e, son 6 yıldan beri e, ezilen işçinin maaşını karşılayamaz şekilde toplu sözleşme imza atması, İşçiyle hiçbir denemeye girmemesi, hı hı. işçinin solunumuna hiçbir şekilde yönelmemesi daha çok işçiye gözcü olacak işçi işçi ihtal derecesine getirecek şekilde baskı yapması. Hı. Yani e, Türkmenlerin artık seni kızdırdan zaten olmamış senin tamamen bitirdiği apacık ortaya çıktı ki 2010 yılında ki toplu sözleşmede boş çalışanları e, Türkmenler şubesine yürüme kararı almıştı. Aslında olay orada kopmuştu. Hı -hı. 2010 yılında başlamıştı aslında bu olay Ama süreç e, içerisinde e, 14 Mart 2012 tarihinde Artık iyice patlak verdi Ve aslında bu Sendika değiştirme isteğiyle sonuçlandı evet. Bu e, evet. kast kastettiğiniz şeyde Aynı zamanda Hı -hı. E, Peki bundan sonraki süreçte neler olacak Bir dava süreci mi gelecek e, Ya da siz neler planlıyorsunuz Şimdi, Bu uh -huh. direnişe dair Şöyle bir şey Çıkmadan e, sendikası ve biz zaten işveren oluyor, hepsi e, parasal maddi sermaye gücüyle her yere satın almaya çalışıyorlar, adaleti satın almaya çalışıyorlar, her şeyi satın almaya çalışıyorlar. Çalışma Bakanlığı da satın almaya çalışıyor, ama arkadaşlarımız bir şekilde yuvarladı devam ediyor. E, bu süreçten sonra ne olabilir? Şimdi biz e, o bir şirketin bir preseci var, uluslararası bir şirket. Hı hı. 68 ülkede. 160'a ya yakın, fabrikası 180 bin çalışanı var. Bu bir prestij. Boşun her zaman e, televizyonlarda gördüğünüz gibi, reklamlarda gördüğünüz gibi güveni kaybetmekten sevip para kaybetme yerlerinde bir söz var. Hı -hı. Ama Türkiye'deki CEO'su ve e, müdürleri bu sözü unuttular. Bu, biz bu sözü onlara unutturmayıp hatırlatacağız. Bütün arkadaşlarımız birlik olduk ve bu sözün üzerine ilerliyoruz. E, bir prestij vardı, Robert Boşun prestiji. Her zaman kaliteli işçisine saygı duyan, işçi saygı duyan ama Türkiye'deki mesle e, çalışma düzeyini gözleme aldığımız zaman sadece sermayesel bir piyasa olduğunu ortaya çıktı ve Boş da buna ayak uydurdu. Ve şu anda e, Otlu olsun, depo olsun ve diğer e, dayanışma grupları olsun hep bize destek vererek Boş'un bütün prestijini altına alacak şekilde eğlenmemizi devam bekliyoruz. Biz evet. bunu devam edeceğiz. Peki e, aldığınız destekler e, kimlerden genelde ve e, yani destek alan bir direniş mi sizce? E, şöyle bir şey, e, çevremizdeki bütün birazolardan, şu an bütün agaç gruplarımızdan veya da sendika gruplarımızdan, biz ki kompürsasyonun altta olan senika gruplarından şubelerimizden hepsinden bize destek geliyor ve şu anda e, iki saat önce e, maskada bütün birazo çalışanları Bizi alkışlayarak destek verdiler Bu çok güzel bir şey evet. İnsanlar patlilerin farkına varmaya başladılar Evet ve bu önemli de bir süreç Aynı zamanda belki e, Çok kısa içeride yaşadığınız Yani çalışırken yaşadığınız sıkıntılar Nelerdi ya da var mıydı e, Belki bunlardan bahsedebiliriz Hı. İçeride yaşadığımız sorunlar e, insanlar e, Çalışması gerektiği yerde Yer değiştirilmesi Çalışanlara yer değiştirmeye sorulmaması iş emrinin verilmemesi, sonra çay ve sıkıntı yaratılması, işverenin kendi tercih doğrultusunda işçinin çalışamayacağı bir ortamda işçinin çalıştırılması, işçilerin taşıyamayacağı ağırlıkları işçilere taşıtması, yani düzensizlik tamamıyla iş hukukuna aykırı davranması. Evet ve bütün bunlar zaten yeterli ve ciddi evet. bir sorunu e, ortaya koymuyorlar mı zaten? Evet, evet ve e, asıl talep dediğimiz gibi aslında işten e, çıkarılan üç işçinin işçinin geri alınması şu anda e, ve bununla da ilgili direniş sürüyor, e, Maslak oto de sürüyor, e, boşun genel evet. merkezinde sürüyor. Evet. Metin Gürgünle konuştuk. Çok teşekkür ederiz Metin Bey, yayına katkınız ben için. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ekmek eklemek istediğim şey şu, işçi olan herkes emekçidir. Emekçi ekmeğine sahip çıkmalı. Sadece bizim birliğimizden güçlü olabilir. Türkiye'de işveren olarak, sermaye olarak 400 tane zengin var. Ama milyonlarca çalışan var. Evet. Herkes ekmeğine sahip çıksın ve birlik olsun. Evet. Ve 1 Mayıs'ta yükselen herkes katılsın. Evet siz nerede olacaksınız peki 1 Mayıs'ta? Biz 1 Mayıs'ta 1 Mayıs olanın Taksim'deyiz. Orada olacaksınız. Evet. Tamam. Çok teşekkür ee, ederiz. Yine dediğimiz gibi ederim. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz İyiyim teşekkür ben. ederiz. Sağ olun. Evet, boş direnişinden Metin Gürgün'le konuşmuştuk şimdi de. Ee, ve ondan önce de başka bir telefon bağlantısı yapmıştık. Hava İş Genel Başkanı Atilay Ayçin'le konuştuk. Ee, Türk Hava Yolları direnişinin ne durumda olduğundan bahsettik. Ee, 337. gün. İşte 170 kişi işe alım davasını kazandı ama temize gönderdi bunları işveren ve 29 kişiydi. De tekrar işe alım sürecinde e, bu davayı da kazandı. 29 kişinin işe alınması bekleniyor. Talep edilenlerden biri ve diğeri de e, boş direnişiydi. Dediğimiz gibi Türk Metal i̇ş'ten istifa edip Birleşik Metal'e geçmeleri sebebiyle işten atılmıştı. Üç işçi ve onlar da işe e, geri iadelerini istiyorlar, haklı olarak. E, i̇ki ayrı direnişten bahsettik. Yine e, bir Mayıs e, bir bir Mayıs programda balık gözünde böyleydi. Bu programın kaydını ve geçmiş düyar bütün balık gözlerini balık gözü nokta adresinden bulabilirsiniz. İki hafta sonra tekrar burada olacağız. Mutlu bir Mayıslar hepimize. Hoşçakalın. Balık gözü. Medya ve nefret söylemi. Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan